...kendini beğenmiş gülle tırtıl. Çok çok eskiden... ...siz din şu ülkede... ...ben deyim bu ülkede... ...güzel mi güzel bir bahçe varmış. Öylesine güzel bir bahçeymiş ki... ...bir gören bir daha... ...bir daha görmek istermiş. Bahçedeki çiçekler de bilirlermiş bunu. Hele hele gül... ...güzelliğiyle, kokusuyla öyle gururlanır. Herkese tepeden tepeden bakarmış ki sormayın. Bahçe çitenin yanındaki papatyaya... ...hiç rahat huzur vermez. Şu adi kır çiçeğinin bizim bahçenin yanında olması... ...ne utanç verici bir şey der dururmuş. Zavallı papatyacık... ...utana sıkıla çitin arkasına gizlenmeye çalışırmış o zaman. Günlerden bir gün... ...bütün bahçedeki çiçekler... ...gülün çığlığıyla uyanmışlar. Gül... Aman Tanrım, nedir bu başıma gelenler? Pis bir tırtıl yapraklarımda dolaşıyor. Pis tırtıl, hemen çek git üzerimden diye öyle bir bağırıyormuş ki, öyle yapraklarını sallıyormuş ki, tırtılcık bile şaşmış kalmış. Durun canım, bağırmayın öyle. Yapraklarınızın güzelliğine dayanamayıp geldim size. Zaten bir süre sonra kendime bir ev yapıp içine gireceğim diyebilmiş. Ama Gül, tırtılın güzel sözlerini, dileklerini duymuyormuş bile. Zavallı tırtılcık ne yapsın? Çaresiz gülün yapraklarından inmiş. Üzgün üzgün yürürken çitin yanındaki incecik sesi duymuş. E şey tırtıl kardeş. Tırtıl kardeş istersen benim yanıma gel. E, belki gül kadar güzel değilim ama pekala sana arkadaş olabilirim. Tırtıla seslenen papatyaymış. Tırtıl papatyanın çağrısını severek kabul etmiş. Onun yapraklarının üstüne yerleşmiş. Gül tırtılı papatyanın üstünde görünce yüzünü buruşturmuş. Hıh, i̇şte ''Tam yerini buldun tırtıl. Sen olsa olsa o adi kırç çiçeğiyle dost olabilirsin. Benim gibi bir gülle değil.'' demiş. Tırtıl önce güle bir iki çift söz söylemeyi düşünmüş ama papatya ona engel olmuş. O günden sonra papatya ve tırtıl birbirlerinden ayrılmaz olmuşlar. Hatta tırtıl kendine koza örüp içine girdiği zaman bile papatya ona o gün olanları anlatmaya devam etmiş. Derken sabahlardan bir sabah, Kozanın içinden renk renk kanatlı güzel mi güzel bir kelebek çıkmış. Papatyacık şaşmış kalmış bu işe. Kelebeğin güzelliği karşısında hayranlıktan ne yapacağını şaşırmış. Eee sizi saygıyla selamlarım kelebek hanım. Ee, kozanın içinden çıktığınıza göre benim sevgili dostum tırtılı da görmüşsünüzdür herhalde. Acaba nasıl bana biraz anlatabilir misiniz demiş. ''O zaman kelebek neşeyle gülümsemiş. Sevgili papatyacığım beni tanıyamadın mı? Ben tırtılım. Kozanın içinde şekil değiştirip kelebek oldum deyince papatya sevincinden neredeyse kelebeği öpecekmiş.'' İşte tam o sırada kendini beğenmiş gülün sesi duyulmuş. Gül sesini elinden geldiğince tatlılaştırarak yapraklarını düzelterek kelebeği yanına çağırıyormuş. Kelebek Gül'ün çağrısına gitmiş mi dersiniz çocuklar? <gülüyor> Gitmemiş tabii. Bir zamanlar ben tırtılken yapraklarınıza konduğumda beni kovmuştunuz Gül Hanım. Şekle görünüşe göre dost seçenlerden hiç hoşlanmam ben demiş. Gül bu sözleri duyunca öfkesinden kıpkırmızı kesilmiş. Hele hele papatya ile kelebeğin neşeli seslerini duydukça kıskançlığından her yanından dikenler çıkmış. Ya işte böyle çocuklar. O gün bugündür... ...güllerin dallarında diken... ...yapraklarında kırmızı renk varmış... <gülüyor> ...masalım böyle diyor... ...doğruyu araştırıp bulmak da... ...size düşüyor... ...gülleri sever misiniz...